Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam aleyh Soru soruldu. Pilli tesbih ile zikir yapabilir miyim diye? Kıymetli kardeşim, Allah'ı zikretmenin birçok çeşidi vardır. Namaz kılmak bir zikirdir, Kur'an okumak bir zikirdir. Günlük hayat içerisinde yapmış olduğumuz Birçok zikir vardır. Bu hususta peygamberimizden nakledilen birçok zikirler vardır. Bu piyasada satılan pilli zikir aletleri ya da düğmeli her düğmeye bastığınızda sayı belirten zikir aletleri son dönemde ortaya çıkmış şeylerdir. Bunlar hakkında elbette ki peygamber döneminden bir delil bulabilmemiz mümkün değildir. Bunlar gibi boncuklu tesbihler hakkında da yine peygamberimizin sünnetine başvurduğumuzda peygamberimizin tesbihatını boncuklu tesbihlerle değil parmaklarıyla yaptığını görüyoruz. Sünnet olan da budur zaten. Ancak burada söz konusu olan şudur. Yani bu aletler yapılan zikrin sayısını belirlemek için kullanılıyor. Yani pilli ya da manuel düğmeli olan bu zikir aletlerinin amacı yapılan zikrin sayısını belirlemek. Oysa bu zikir sayısında peygamberimizden nakledilen hadislerde zikir olarak sayı verilen rivayetler oldukça az. Bu manada piyasada hadis olarak geçen birçok uydurmalar var. İşte 4.444 defa şunu çekersen şöyle olur. Bilmem kaç yüz defa, kaç bin defa şunu çekersen böyle olur şeklinde rivayetler var. Bunların birçokları ya zayıf rivayetler ya da uydurma rivayetlerdir. Sayı verilen rivayetlerin başında bu namazlardan sonra yaptığımız 33'lü tesbihat gelmektedir. Bunun dışında sahabenin ellerinde tesbihi belirli sayıda zikirler çektikleri hakkında hiçbir rivayet bulunmamaktadır. E, oysa günümüzde maalesef bu bidatler ortaya çıktı. Bundan e, sahabeden sonra daha doğrusu günümüze gelene kadar e, çıkan bidatlerden bir tanesi de bu zikirlerin işte belli bir düzende belli bir sayı ile yapılması. E, Kur'an'ı doğru dürüst okumayı dahi bilmeyen insanların Geçip böyle sayısal zikirler yapmaları gerçekten abes olmaktadır. Öncelikle Kur'an'ı öğrenmesi ve zikretmesi. Kur'an en büyük zikirdir, namaz en büyük zikirdir. Bunları yapması gerekir. Tevhidi bir imanı kalbinize yerleştirmemişseniz, geçip bir köşede bir milyon kere ya da on milyon defa Allah diye zikir çekseniz bile bu zikrin çok faydası olmayacaktır. Bu konuda bir rivayet var, onu aktarmak istiyorum. Bize önemli ölçüde bu konu hakkında aydınlanmamızı sağlayacak. Rivayette diyor ki, biz İbni Mesud'un kapısında oturuyorduk. Vakit akşam ile yatsı arasıydı. Ebu Musa İbni Mesud'a gelerek dışarı çık, ey Eba Abdurrahman dedi. İbni Mesud dışarı çıktı. Ebu Musaya seni bu saatte kapıma getiren nedir dedi. Ebu Musa Allah'a yemin ederim ki ben bir durumla karşılaştım ve beni korkuttu. İnşallah hayırdır dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Mescitte bir toplu e, mescitte bir topluluk gördüm. İçlerinden birisi şu kadar subhanallah, şu kadar elhamdülillah deyin diyordu. Bunun üzerine e, Abdullah gitti, biz de beraberinde gittik. Onların yanına vardı ve siz ne de çabuk sapıttınız. Halbuki Muhammed'in ashabı diridir. Hanımları da yaşlanmadı. Peygamberin elbiseleri ve yemek kapları da daha bozulmadı. Siz oturup günahlarınızı sayın. Ben iyiliklerinizin Allah tarafından sayılacağına kefilim dedi. Siz bidat olan bir şey öncülük ediyorsunuz. Eğer bu yaptığınız bidat değilse Muhammed sapıklık içindedir demek gerekir demiş. Abdullah bin Utbe bin Erkat ey İbni Mesud ben Allah'tan af talep ediyorum. Yaptığımdan pişman oldum demiş ve dağılmışlar. Şimdi kardeşlerim burada dikkat çekici olan husus şudur. Sahabe onların e, zikir yaptıkları sırada o, ne dolasa zikir yapıyormuşsunuz devam edin demiyor bakın. Yaptıkları zikirde geçen ifadeler yani zikir kelimelerinde de bir mahsur görmüyor. Gördüğü mahsur peygamberin yapmadığı bir şeyin yapılması ve insanların bu zikirleri saymaları ve buna işareten diyor ki siz günahlarınızı sayın. Günahlarınızı. İyiliklerinizi niye sayıyorsunuz? Elbette her şeyden haberdar olan Allah sizin iyiliklerinizin sayısını bilmiyor mu? Yani değerli kardeşim Bizim çektiğimiz zikir, söylediğimiz zikir harfen, harfiyen yani Allah katında elbette yazılmaktadır. Bunun bir sayı olarak yapılmasına gerek yoktur. Gezdiğiniz zaman zikredin. Yani üzere yatarken zikredin. Nereye giderseniz her gittiğiniz yerde Allah'a zikredin içinizden hafif bir sesle. Her, her zaman Allah zikredebilirsiniz. Bunun sayısının bir önemi bulunmamaktadır. Çünkü Rabbimiz müminlerin özelliklerini sayarken buna ifade etmektedir. Her her an onlar zikir halindedirler. Yani bu müminlerin özelliklerinden bir tanesidir. O halde değerli kardeşim bu tip zikir aletlerinin hiçbir faydası olmaz. Yani bazıları şöyle diyorlar işte aklımda tutmama fayda sağlıyor. Ya da belli sayılarda her gün zikir çekiyorum, bunu disipline ediyor şeklinde bir takım mazeretler ileri sürüyorlar. Ancak bunun Peygamberimizin getirmiş olduğu İslam dininin uygulamaları içerisinde bir yeri bulunmamaktadır. Dolayısıyla bidattır. Yani her bidatte kim ne derse desin, iyi de görse bidattir, sapıklıktır, doğru değildir. Onun için hiçbir şeyde hayır arayışına, hikmet arayışına girmeyiniz. Bizi kurtaracak Allah'ın Resulü'nde yeterince bilgiler, sünnetler vardır. Onlara tabi olun. Boş işlerden, bidatlerden, hurafelerden uzak durun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.